Örnekleri kendinden bir hareket. Bu yazıda anlatılması bir vefa borcu, dile getirilmesi çok zor bir destandan söz etmek istiyorum. Ama bilmem ki rüşeğimleri, filizleri ve fideleriyle dünyanın dört bir yanını tutmuş önemli bir ihya hareketini bu ölçüdeki bir makale çerçevesinde ifade etmek mümkün olabilecek mi? Hiç zannetmiyorum. Bu konudaki bilgim videolardaki müşahedelerimden ibaret. Olaya şehadetim duyduklarıma bağlı. Kalemim karihama esir. Olup bitenlerin ifade edeceği mana bilmem hangi zamana merhum. Şimdi bu şartlar altında ne anlatılabilir onu siz söyleyin. Bu itibarla da benim konuyla alakalı yapıp edeceğim olsa olsa bir gül ya da bir çiçeğin resminde umum gülleri, çiçekleri anlatmaya yeltenme gibi bir şey olabilir. Bu ise ölü bir gül resminde koca bir gülistan ve çiçek bahçesini hem de her bir gül ve çiçeği özel deseni, farklı şivesi, ve çarpıcı edasıyla anlatmaya kalkışma olacaktır ki, böyle bir yolla, Gülistan'ın da, çiçek bahçesinin de ifade edilemeyeceği açıktır. Öyle de olsa, çağın bu destan hadisesi adına, kalp ve kalem erbabını harekete geçirmek için, böyle bir cüret izharına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Bazı erbab-ı himmetin, ''Vira Bismillah'' demeleri konuyla alakalı böyle bir perişaniyet sergileme sonucu gerçekleşecekse, bence maksat hasıl olmuş demektir. Öyleyse ifade ve üslup ne seviyede olursa olsun, çağın bu önemli hadisesi mutlaka anlatılmalıdır. Her şeyden evvel tarihe not düşmek ve bu kahramanlığı gerçekleştiren adanmışlara vefa borcumuzu eda etmek için anlatılmalıdır. Aksine çok kısa zamanda dünyanın dört bir yanında duyulup hissedilen bu yumuşak esinti, bu sımsıcak hava, bu taptaze düşünce ve bu sevgi, hoşgörü mertemleri anlatılmazsa, vefa, civan mertlik, değergamlık gibi yüksek hasletlere karşı da saygısızlık gösterilmiş olur. Bu hareket yazılacak ve üzerinde ciddi durulacak bir hadisedir. Birkaç düzine kara sevdalı, kimsenin düşünmediği ve akledemediği bir dönemde, hasret ve hicran mülahazalarına takılmadan, gurbet ve derler demeden, hedef-hak rızası açıldılar dört bir yana. Azimli, kararlı ve güvenle toptolu olarak. Gönüllerindeki ülke tutkusunu, memleket sevdasını, hizmet aşkıyla bastırarak. Allah yolundaki mücahedelerini çok az insanın duyabileceği şekilde duydu, yaşadı ve peygamber havarileri gibi girdik rehi sevdaya cünunuz deyip yürüdüler mağriplere maşrıklara. Gençliğin Gençlik ruhundaki dünyevi arzu ve emellerin karşı konulmaz bir cazibe ile herkesi kendine çektiği, cismaniyetin insani duygu ve düşünceleri baskana aldığı, hayatın o en mavim trak demlerinde, değişik istek ve dürtüleri bastıran başka bir vuslat iştiyakıyla uçup gittiler adeta her yana, yüreklerinde ilk saftakilerin heyecanı. Bu uçup gidiş talihsiz bir dönemde rüyalarına giren yalancı bir dünya güzelinin arkasına düşmüş, ömür boyu hayal avlamış, hicran yaşamış ve kendi benliğinden uzaklaşmış ama hiçbir zaman menzile maksuda ulaşamamış o toy sevdalıların gidişi gibi de değildi. Bu gidiş yürekten, his, şuur ve irade ayaklı, İhlas ve samimiyet derinlikli bir gidişti. Siz isterseniz buna iman her zamanki dinamikleri, aşk-u şevk tabii halleri, adanmışlık mevkürleri, sonsuz nur rehberleri, candan canandan geçmişlerin kendilerini dünyaya anlatma cehdi de diyebilirsiniz. Evet, bunlar ne kendilerine takıldığı. Ne de önlerini kesen engeller karşısında dize geldiler. Yüreklerinde renk atmayan tek sevda, Hak rızası ve Hakka buslat arzusu, Yürüdüler dünyanın en ücra köşelerine. Onlar yürüdü, Yollar övündü, Ruhaniler sevindi, Ve tabi şeytanlar da dövündü. Yürüdüler, Ne atları vardı ne arabaları, ne silahları vardı ne de cephaneleri. Güç kaynakları sinelerinde her zaman magmalar gibi köpürüp duran o müthiş iman ve heyecan. Ufuklarında insanlığın mutluluğu ve tabi rıza ve rıdvan. Bahtları sahabi ve havari bahtına eş. İffet ve ismetleriyle de ruhanilerle kardeş bir tavra ulaştılar. Hemen fecrin arkasından. Ulaştı destanlık birer konu ve solmayan birer hatıra oldular. Götürdüler ulaştıkları her yere sonsuzdan oluk oluk nur. Tüttürdüler her yanda ocaklar. Alevinde korunda dumanında huzur. Bozuldu zulmün karanlığın büyüsü. Uykusu kaçtı ilhat yarasalarının ve homurdanmaya durdu karanlıklar bitevi. körüklendi bir kez daha yalan, iftira, tezvir ocakları. Gemi azıya aldı kaba düşünce ve yobazlık. Fikir üzerine atlar sürüldü ve inanca öldüren pusular kuruldu. Ama nafileydi bütün bu çırpınışlar. Sarmıştı ışık her yanı, sarmıştı sonsuzdan gelen nurlar umum cihanı. Artık dem, aydın ruhların demi, devran da onların devranıydı. Gerçi ortalık biraz toz duman, ufuklar da sisliydi ama artık karanlık ve kaba düşüncenin büyüsü bozulmuştu. Söz şimdi aydınlık ruhlardaydı. İnsanlık bunlarla yeniden kendini keşfedecek ve varlık hiyerarşisi içinde hakiki yerini alacaktı. Bu itibarla onlar yolları gözlenen bir nesildi. Gittikleri her yerde insanlık onları, onlar da tevazu ve mahviyet duygusuyla başları ayaklarının bulunduğu noktada, Allah'ı tazim ve insanlara saygı münafazasıyla sürekli iki büklüm, Gözleri rahmeti sonsuzun kapı aradığında ışık saanaklarının sökün edeceği anı bekliyorlardı. Günümüzün insanı konuyu nasıl değerlendirirse değerlendirsin, onlar atinin çocuklarıydı. Nurlu geleceğin karnı da onların sırlarına gebeydi. Her biri kendi çapında birer diriliş havarisi olan bu kutluların ellerinde dostluk buketleri, Dudaklarında kardeşlik neşideleri vardı. Onların en kes kılıçlardan daha keskin dilleri suyunu Kur'an çağlayanından almış ve sözleri de uhrevi buğutluydu. Bu sözler zulmetleri paramparça ediyor ama kimseyi yaralamıyordu. Kulaklarda kevser çağaltıları bıraksa da kimseye hasret yaşatmıyordu. Aslında bunların ne ele ne de dile ihtiyaçları vardı. Çeralar gibi parıl parıl simalarıyla görüldükleri her yerde Allah'ı hatırlatan bu temiz çehreler öyle büyülüydüler ki onların hallerinden süzülen manalar karşısında beyanın dili tutuluyor ve lisanlar da Sessizlik murakabesine dalıyordu. Onların ışığı değil, Gölgeleri bile pervaneleri yakıyor, Ve nurları semtlerine uğrayanların gözlerini kamaştırıyordu. Biz, Halin yanında dilin beyanın sözü mü olur, Temsil konuşunca, Tebliğe hacet mi kalır deriz ki, Doğrudur. Onlar, Onlar, bu doğrunun temsilcileriydi. Her zaman yeryüzünde yığın yığın güzel insan olmuştur. Ancak bu sonuncuların eda ve şivesi çok başkaydı. Onlara eşleri menentleri yok diyemem. Ne var ki göster denince de hemen bir şey söyleyemem. İhtimal bunlar ruhanilere benziyor der geçerim. Bu aydınlık ruhları kime benzetirsek benzetelim, onların neşrettikleri nurlar sayesinde kupkuru çöller iren bağlarına döndü. Pek çok kömür ruh elmasa inkılap etti. Taştan topraktan tabiatlar altın ve gümüş olma payesine yükseldi. Ve haklı olarak şimdilerde herkes onlardan söz ediyor. Onların vaat ettikleri sevgi, kardık ve hoşgörünün gerçekleşeceği günleri bekliyor. Bugün sadece zulmeti, ziyayı birbirine karıştıranlar, hayatlarını cismaniyet mahbesinde geçirenler onların aleyhinde atıp tutuyor. Yarasalar onlardan rahatsız. Kurtlar, çakallar onlara diş gösteriyor. Ve divanelerde tedirginlik var. Ben, bütün bunları bir manada tabii karşılıyor ve herkes kendi karakterinin gereğini sergiler diyorum. Ne olursa olsun, şurada burada bir sürü mum söndürene mukabil onlar, uğradıkları her yerde ışığa ateşine gönülleri öteden nurlarla aydınlatıyor, temiz fıtratları eşya ve hadiselerin perde arkasına uyarıyor, ve bozulmamış seçiyelere evrensel insani değerleri duyuruyorlar. Bir zamanlar Kur'an sayesinde kıtalar arası engeller aşarak kalıcı bir sevgi, saygı ve diyalog gerçekleştirildiği gibi şimdilerde de bu kutsilerin gayretleriyle yeni bir anlaşma ve uzlaşma zemininin oluştuğuna, oluşacağına inancım tamdır. İnsanlık geçmişte milletimizi hep gülen yüzü ve gülen talihiyle tanıdı. İşte bu günümüzde de bir kez daha niye olmasın ki? Kaldı ki daha şimdiden bu mefkure muhacirlerinin uğradığı hemen her yerde insanlar arasında adeta bir sevgi seri çağlamaya başladı bile. Hemen her bucakta duyulur hissedilir şekilde İç içe huzur ve itminan esintileri var. Dahası her yanda ahenk ve istikrarın sarsılmaz blokajları diyebileceğimiz sulh adaları oluşuyor. Kim bilir belki de çok yakın bir gelecekte. Kendini yaşatma mefkuresine adamış bu hasbihler sayesinde kalp kafa bir kere daha sarmaş dolaş olacak... Vicdan mantık birbirinin farklı derinlikleri haline gelecek. Fizik, metafizik kavgadan vazgeçerek, kendi alanlarına çekilecek. Ve her şey, kendi tabiatındaki güzellikleri, kendi diliyle ifade etme fırsatını bulacak. Teşrihi emirlerle tekvini esasların iç içeriği bir kere daha yeniden keşfedilecek. İnsanlar birbirleriyle, Gereksiz yere kavga etmenin nedameti ne duyacak. Çarşıda, pazarda, mektepte, yuvada bugüne kadar bir türlü tam gerçekleştirilemeyen huzur atmosferleri oluşturulacak ve huzur esintileri duyulacak. Irz çiğnenmeyecek. Namus paymalı olmayacak. Gönüller sürekli hürmet ve saygı soluklayacak. Kimse kimsenin malına ırzına kem gözle bakmayacak. Kaviler adil davranacak. Zayıflar, acizler insanca yaşama fırsatını bulacak. Kimse zanla tevkif edilmeyecek. Kimsenin evi, iş yeri saldırıya maruz kalmayacak. Hiçbir masumun kanı akıtılmayacak. Ve hiçbir mazlum ağlatılmayacak ve herkes Allah'a karşı saygı duyup insanları sevecek. İşte o zamandır ki cennetlerin koridoru konumunda olan bu dünya yaşanmasına doyulmaz bir firdevs haline gelecektir.